Asıl adamdı? Radyo için yazan Ergun Sav, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut, ses alma teknisyeni Ersen Başkurt. sanatçılar Ahmet Cihan Ünal Şef Haluk Kurdoğlu Yalçın Kerim Afşar Anne Macide Tanır Güler Nurşen Girgin Koç Güler'in annesi Beyhan Hürol Güler'in babası Süha Tunan Başhekim Erol Kardeseci, Odacı Hüseyin Orhan Aral Fatoş Tomris Oğuzalp Veli Ertan Savaşçı Muhtar Kaya Akarsu Zeynep Tülay Bursa Alo Ahmet günaydın ben Hüsnü Kim Hüsnü, Hüsnü yazı işlerinden haberler bölümü şefi ha, Şef sen misin kusura bakma Saat kaç ya 10'u geçiyor Yok yeni mi kalktın Daha kalktım sayılmaz Geç yatmışa benziyorsun Ne? Erken yattım şef belli, Sabah. Belli belli sesinden Kendini dağıtmışsın anlaşılan Ha Bak beni dinle Ahmet Hemen kalk bir duş yap gel Şef ben bugün gelmeyeceğim izinliyim İznin ertelendi hemen gel önemli bir iş var Ertelendi olur mu şef bir yıldır izin yapmadım On gün izindeyim bugün ilk gün Tamam tamam bu işi bitir sonra on beş gün izin sana Hadi duşunu yap gel kahveni burada içersin Ama şef bir yıldır Hay Allah kapattı Önemli işmiş Oo, Başım başım Duş yapacakmışım Açılmak için çağlayan bulmalı da altına girmeli. Hoş geldin Ahmet, gel otur. Şef, şef haksızlık bu yaptığın. Bir yıldır canımız çıktı biliyorsun. Bugün hem Cumartesi hem benim iznimin ilk günü. ...gazetecinin cumartesi pazarı olmaz evladım. Ha, Kazım efendi... ...Ahmet Bey'e bir sade kahve al bir de soda. Sandviç ister misin? Ee, yo, yo. Bir aspirin var mı? Ben de var. Tamam Kazım efendi. <gülüyor> Nedir bu önemli dediğini şef? Al şu resimleri bak. Tanıyor musun? Ee, doktor tanıyorum. Bu iki üç ay önce kaybolan doktor. Hı hı, evet tam üç ay bir haftadır kayıp. Doktor Yalçın Hürgen... Bence cerrağı Peki benimle ne ilgisi var Bulacaksın onu Ben mi? Ama yaptın şef polis olayı bu O bölümdeki arkadaşların işi Tam senin işin Ahmet Basit bir polis olayı değil bence Çok önemli bir yazı dizisi çıkar bundan Ancak sen yapabilirsin bunu <gülüyor> Şef ne diyorsun sen Hani Neredeyse uluslararası bir olay diyeceksin Değerli falan bir adam ama doktor kaybolan Belki de kazaya uğradı İyi işte sen bulacaksın ne olduğunu ha, Uluslararası dedin de Doktor Yalçın öyle sıradan bir doktor değil Uluslararası ünü var Beyin cerrahisinde kendi yöntemi var Tıp literatürüne adı geçmiş ah, Şef anladık ama ha, Tamam Kazım efendi koy oraya sağ ol Hadi bakalım İç şu kahveyle sodayı da kafan yerine gelsin biraz Şef nedir bu Allah aşkına Odacının yanında konuşulmayacak kadar gizli mi e, Bir doktor kayıp eni sonu bu işte Bak Ahmet ah, Al şu dosyayı Arşivdeki arkadaşlara derlettim Doktor Yalçın'ın başarıları, yaptıkları... ...hakkında çıkan gazete haberleri, her şey var. Öbür gazeteler kayıp haberlerini yazmışlar. Sonra unutmuşlar olayı. Biz de tabii. Şimdi yap araştırmanı. Karısıyla, yakınlarıyla, çevresiyle... ...kiminle bulursan onunla konuş. İlginç bir dizi olacak bu. Hadi bakalım bul izini. Ya bulamazsam? Hiçbir bilgi toplayamazsam? Sen? <gülüyor> ne diye iznini kestim sanıyorsun he? Umudum olmasa dediğin gibi polis bölümünden birine verirdim. E, yok ne yapalım kaybolmuş derdik. Polis bulamamış biz nereden bulalım. Ama sen? He? Benim bildiğim Ahmet. şeker alırsın bulursun. Şef gene karıştırdın galiba. Benim alanım değil. Tüm gazetecilik işleri senin alanındır Ahmet. Dün mü tanıdım seni ben? Yahut sen de beni. Birbirimizi biliriz. Hadi bakalım al dosyayı resimleri de. Ha, i̇stediğin masrafı yapabilirsin Saymanlıkla konuştum Şimdi git istediğin kadar avans al Hadi bakalım hemen başla bul şu izi İz süreceğim yani Ne dersen öyle olsun iz bulmak giz bulmak de Önemli olan ustaca bir dizi çıkarman. <Gülüyor> Süre var mı? Ne zaman bitirirsen tamam mı? Hmm, tamam <Gülüyor> Oturun ee, bir içki almaz mısınız Teşekkür ederim görev başında içmem Görev <gülüyor> Yani çalışıyor musunuz şimdi siz <gülüyor> ee, Bizim çalışmamız böyledir ee, Bazen arazide bazen mecliste Bazen kongrelerde kurullarda e, Bazen de böyle görkemli salonlarda hmm, Ben çalışmak deyince Hep ya fabrikalar ya tarlalar Ya da masa başında okuyup yazmak düşünürüm <gülüyor> Hiç de sevmem öyle Masa başında boyna yazıp çizenleri <gülüyor> Bizimki bir değişik ee, Kocanızınki de onlar da hastanede sabahtan akşama kadar hasta bakarlar hmm, Ondan da hiç hoşlanmam Ben hiç gitmedim hastaneye Kokusunu sevmem bir Aha, kere Nazar değmesin sağlıklısınız demek e, Hem de evde doktor olunca Aman onun doktorluğuna da pek güvenemezdim ya Nasıl olur? Büyük ünü var Şişirme gibi gelir hep bana Sizi fazla rahatsız etmeyeyim Hemen konuya gireyim Geliş nedenimi telefonda söyledim e, İsterseniz hemen başlayalım <gülüyor> Ah! O ne teyp mi Evet konuşmamız için Ama rahatsız olursanız yo, yo, yo. Ben gazeteci deyince hep dinlerler Ya da kağıda bir şeyler yazar diye tasarlardım <gülüyor> ee, Şimdi teyp kullanıyoruz Daha kolay hem hiçbir şeyi kaçırmıyoruz Aa, Güzel bir teyp ee, Teşekkür ederim Evet ee, Hafif de çok kullanışlı Şimdi rica etsem anlatsanız Ne soracaktınız ee, Telefonda söylediniz ama unuttum Kocanızı anlatın bana Kocamı nesini e işte sizin gözlemleriniz kişiliği ev yaşamı e şöyle sorayım nasıl adamdı e, ruhsuz tatsız bir adam iki kolu iki bacağı vardı <gülüyor> bu değil tabi sorduğunuz e, bir düşüneyim nasıl adamdı durun bakayım e, sinema gibi olsun Size tanışmamızı anlatarak başlayayım olmaz mı? Çok güzel lütfen. Ee, bizim evde bir akşam yemeğiydi. Burada değil ama benim kendi evimde. Ee, burası? Burası evlendikten sonraki ev. Benim kendi evimdeydi yemek. Babamın evinde yani. Canım babacığım burayı da o aldı bana. Düğün hediyesi olarak. Ee, eşyaları falan da ben seçtim. Zevklisiniz çok da pahalı olma. Öyle. <gülüyor> Ama bir türlü ısınamadım buraya O adamın yüzünden belki de Hangi adamın? Yalçın denen o adam A, e, Evet anladım e, Tanışmanızı anlatıyorum Bir akşam yemeğiydi o da çağrılıydı Beceriksiz bön biri gibi gözüktü bana Hatta annemin elini bile öpmemişti Salon kurallarını bilmediği besbelliğiydi İlk kez insan içine çıkıyor gibiydi Babam tanıttı onu Bak hanım size Yalçın Bey'i tanıtayım. Ünlü beyin cerrahı harika gençlerimizden. Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, bu da kızım Güler. Hoş geldiniz. Harika gençlerimizden dedi babam. Neyinizle harikasınız? Hiçbir şeyim efendim. Babanızın... Tıp dünyasında çok ünlüdür. Doktor Yalçın Bey genç yaşta ününü dünyaya duyuran doktorlarımızdandır <gülüyor> e, Buyursanız neden ayakta duruyorsunuz? E, çok teşekkür ederim e, Biri daha geldi e, ben kapıya bakayım e, e, Babamın cerrah dediği e, operatör herhalde değil mi? Yani operasyonlar yapıyorsunuz Evet ameliyat yaparım daha çok beyin ameliyatı ha, e, Ne alırsınız? Ameliyatına göre değişir Çoğuna hastanede yaparım para almam <gülüyor> Onu sormadım ne içki alırsınız Şey ben içki içmem İçmez misiniz Aa, Erkek dediğin içki içmeli biraz Ben içki seven erkeklerden değilim Niye kalktınız gene Siz hiç oturmaz mısınız Yatarım bile öyle yorgunum ki Aa, Çok çalışıyorsunuz herhalde Ne yapayım başka iş bilmem <gülüyor> Ne güzel esprileriniz var öyle değil mi <gülüyor> Neden bilmem, şimdi anlamıyorum. Ama o zaman hoşlanmıştım ondan. Bir değişik gelmişti. Beni ertesi akşam yemeğe çıkardı. Güzel bir kulübe gittik. Hiç dans etmesini bilmiyorum. Ah, rock and roll. Anlamadım. Ee, bu parça rakı Biraz hızlanmamız gerek. Özür dilerim, benim bütün bildiğim bu. Onu bile beceremem. Çok ciddi alıyorsunuz. Ameliyat eder gibi. Bırakın kendinizi. Oturalım isterseniz. Sizi de sıktım. Zaten yarın erken kalkmam gerek. Gidelim isterseniz. Oturalım. Oh, daha saat on buçuk. Her akşam bir de yatakta olurum ben. Sabah altı buçukta da kalkarım. Hiç değişmez mi bu saatler? Değişmez. Gerek yok. Ki. <Gülüyor> Hmm, gerçekten hiç değişmezdi programı Her sabah altı buçukta kalkar Biraz jimnastik, sonra duş yapar Giyinir kahvaltı da etmez Yedi buçuk haberlerini arabada dinler Hastaneye giderken Sabahları hiç görüşmezdik hemen hemen Öğleyin zaten yemeğe gelmez Akşamda on buçukta yatan bir adam Düşünebiliyor musunuz Hastaneden sonra da muayenehanesine gidiyordu değil mi Evet sekizde falan evde olurdu Bazen gece de ameliyata çağırırlardı Kaç yıllık evlisiniz Güler Hanım? Hmm, yedi yıl oldu. Hmm, özür dilerim. Çocuğunuz yok mu? Yok tabi. Sorabilir miyim e, nedenini? <gülüyor> ben çocuk istemedim. Ya? O isterdi. Hatta zaman zaman tartışırdık. <gülüyor> Peki ama niye Vücudum bozulur doğum yapan bütün kadınların vücudu berbat oluyor Ne bel kalıyor ne bir şey Bak ben yaşamaktan zevk almak istiyorum Gezmek dolaşmak dünyayı görmek istiyorum Çocuk özgürlüğümü kısıtlar anladın mı şimdi Hayır anlamadım Kadın dediğin önce anadır doğurur çocuk yetiştirir Bir sakatlığın yok sağlıklısın doğurabilirsin Ama doktor gibi konuşma benimle Doğuramam demedim ki doğurmam dedim o kadar Onu bilseydim. Ne olurdu bilseydin Evlenmezdim seninle. Vah canım. Sanki kocalığı çok iyi biliyorsun da... ...benim çocuk doğurmak istemeyişime kusur buluyorsun. Sen kendine bak hayat mı seninki? Kocalık mı? Nasıl baba olacaksın sen? Çocuğun bile yüzünü göremeyeceksin. Bütün yükü ben taşıyayım beyefendi babayım diye geçsin. Erkeklik onuru. Laf tabii doğurmayacağım. Doğurmam tabii. Kırk yılda bir eve gelecek... Bir de çocuk takacak başıma Akşamları ayda yılda bir yere gidiyoruz O da burnumuzdan gelecek Bir keresinde ne yaptı biliyor musunuz Anlatayım mı size Tabi tabi onun hakkında ne anlatırsanız sevinirim Bir gece kulübündeydik Ben başka biriyle dans ediyorum O da başkasıyla evet. Benim zorumla kaldırdı onu da ...birden pistin ortasında zır diye bir ses... ...cebinden çalar bir masa saati çıkardı... <gülüyor> ...on buçuk olmuş... Ee, ...niye yapmış... ...daha önce bir iki kere geç kaldık... ...zamanında kalkmıyorsun diye söylenmişti bana... ...ne yapayım... ...saat on buçuk olduğunu ne bileyim... ...çalar saatim yok ya demiştim... ...onun için yapmış işte... ...geldi, böyle pasta keser gibi... ...kavalyemden ayırdı beni, herkese resil oldum. <gülüyor> Başka özelliklerini anlatmaz ha, mısınız? Daha ne anlatayım, lafı bile sinirlendiriyor. Ee, özür dilerim, ee, bir soru sorabilir miyim? Sorun, ama ne olursunuz... ...şu yalçın faslını bitirelim artık. Boşanmayı düşündünüz mü? Oh, kaç kere. Şu kaybolma olayını çıkarmasa dava bile açacaktım. Adamı görüp konuştuğumuz bile yoktu. Ee, dönerse belki... Bu kaybolması çok kötü, hani... Ölüsü falan da bulunmadı Avukatıma sordum Gaybülük kararı diye bir şey varmış Kaybolanlara alınırmış Ama o da tehlikeli bir hal olursa Yani gemide falan Bir yılmış Hiç nedeni olmadan kaybolursa Beş yıl geçmesi gerekmiş oh, Öyle bir oyun etti ki bana Öyle bir oyun Bir çıksa ortaya ölüsü ya da dirisi ee, Ne oldu gidiyor musunuz? Eh gideyim artık Neden canım Oo, hoşlandım sizden Biraz daha otursaydınız Yemek yerdik Bizim aşçı çok iyidir Çok teşekkürler Başkalarıyla da görüşeceğiz Kalsaydınız Baya yakışıklı hoş bir adamsınız <gülüyor> Ben hiç gazeteci tanımamıştım yakından <gülüyor> Sağ olun ee, Kime gideceksiniz şimdi Annesine Kayınvalideme yani Evet. Hmm, Allah sabır versin Köylünün tekidir Lafınızı bile anlamaz <gülüyor> El öpenlerin çok olsun Bir kahve içer misin oğlum Teşekkür ederim içmeyeyim e Bir lokum al bari Ben pek severim Eksik olmasın komşuda pek sevdiğim bir aile var Onlar getirdi Ay, Sağ olun alayım Yalçın için geldim dedin de oğlum İnşallah iyi bir haberin vardır Arıyorum efendim İzini bulmaya çalışıyorum e Çok üzülüyorum inşallah bulursun Ölmemiştir değil mi oğlum Allah saklasın Bilemiyorum bana bazı ipuçları verebilir misiniz Yani ne gibi Son görüşmelerinizi anlatın Yardımcı olabilir Ruh halini kişiliğini e, Evlendikten sonra haftada bir görüyordum onu Karısı benden pek hoşlanmıyordu galiba Yalçın pek sezdirmezdi ama ben hissederdim Gelinim başka bir dünyanın insanı bize göre değil Belki de biz ona göre değiliz Son haftalarda görüştünüz mü Kaybolmadan önce pazar sabahları elime öpmeye gel. Bir isteğin var mı anacım? Yok oğlum, sağ olun. Ne olsun? Şurada biraz para var. İksin gideyim var. Sağ ol oğlum. Hiçbir eksim yok. Allah tuttuğunu altın etsin. Hiç darda komazsın beni. Bu niye bu kadar çok? Anne, belki bir zaman gelemem. Parasız kalma Aklında olsun senin bankadaki hesap var ya Ona da yatırdım Ay Ne gereği var oğlum Neden bir zaman gelmeyeceksin Bir yere mi gidiyorsun Bir tasarım var belki yolculuğa çıkarım Bak Benden bir süre haber alamazsan sakın merak etme Peki ama nereye Gizli mi Biraz öyle gibi Kimse bilsin istemiyorum Şimdi kaçayım ...güle güle canım oğlum benim... ...beni habersiz bırakma... ...sakın üzme kendini... ...benim için de üzülme. ...bugün gibi hatırlıyorum... ...arılırken böyle dediydi... ...yani bir yere gider gibiydi... ...yurt dışı falan mı acaba... ...bilmem ki... ...böyle dedi işte... Ee, ...bana biraz daha anlatın onu... ...çocukluğunu, okumasını, huylarını... ...ne anlasanız yardımcı olur. Nasıl adamdı? Melek, bir melek. Akpınar köyündeniz biz. Bizim efendi kente gelip çalışmak istedi. Yalçın çok küçüktü. Ben okuyamadım oğlum okusun, adam olsun isterdi. Geldik, bir iş buldu. Ne kadar geçti söyleyemem. Sonra o kaza oldu, çok üzüldüm. Ama Allah devlete millete zeval vermesin. Para bağladılar. Az ama idare ediyorduk. Yalçın okumayı çok severdi. Okulu birinci bitirdi. Parasız yatılı kazandı. Tıp fakültesine? Yok daha önce öbür okulu. Sonra tıbbıyı de kazandı. Ya. A, evet evet onu biliyorum. Hatta erken bitirmiş sonra gene sınav kazanmış. Yurt ha. dışına gitmiş. Ya o zaman çok üzüldüm. Bir daha hiç göremeyecekmişim gibi geldiydi. Ama döndü. Ne bileyim yıllar sonra başıma bunun geleceğini. Üzülecek bir şey yok ki gene döner. Sahi mi? Ölmemiştir değil mi oğlum? Arkadaşlarını, zevklerini anlasanız. Arkadaşı pek yoktu hele kız arkadaşı yoktu. Hep söylerdim oğlum bunca eli yüzü düzgün aile kızı var. Birini alayım sana. Vaktim yok anacığım derdi ben mesleğimle evliyim. Soru o zengin kızı alıverdi. Ne dersin? Kadermiş. Ben izin isteyeyim. Bulacaksın diye mi onu? Bul yavrum, bul yavcınıma. Çalışacağım teyzeciğim. Elinizi <gülüyor> öpeyim. Sağ ol evladım. Allah yardımcı olsun yavrum. Buyurunuz Ahmet Bey dediğim. Evet efendim Sizin telefonunuzdan sonra Güler'le konuştuk ah, Sizi pek övdü pek beğenmiş Kiber bir adam anne dedi <gülüyor> Eksik olmasınlar hmm, Yalçın'ı arıyormuşsunuz Gene gazeteler yazacak demek e, Bu olay kamuyu ilgilendirebilir Diye düşündü gazetem Kayboluşunda yazıldı ama az Biz değerlendirmek istiyoruz Bir iz bulabilirsem <gülüyor> Akla erse reklam için yaptı diyeceğim Reklam mı? E buna gerek yok ki ya hanımefendi Yalçın bey zaten ünlü bir doktor ah, e, Gel kızım Emine Kahveyi nasıl içersiniz e, Orta rica edeyim Beyefendiye bir orta e, Bana da bir tane yap e, Bence reklam En sonra akla gelecek şey <gülüyor> Ne çarıklıdır o Anlatır mısınız nasıl adamdı Adam demek doğruysa Ne gibi e, Yol yordan bilmezdi Köylü ne olacak Doktor olmuş ama adam olamamış ben vermeyi istemedim doğrusu Ama oldu işte evlendiler Ama hiçbir zaman istediğimiz gibi damat olamadım e, Niçin efendim e, Çok kabaydı Otomavide bildiniz değil mi En kapıyı aç yok umrunda değil Çıkar yürür gider Olmadık yerde olmadık kişilerle ahbaplık eder Örneğin Sokakta kaç kere yanımda piyango bileti satıcılarıyla konuşur Köftecilere hatır sorar Taksi şoförleriyle ile ahbaplık eder Hastalarıdır belki de Hastalarıyla hastanede uğraşsın benim yanımda olur mu? Bir takım tipsiz dostları vardı yani. Oh, of, çok sinirlenirdim. Ee, son günlerde görüşmüş müydünüz ...kaybolmadan önce? Aa, hayır hayır, ne görüşeceğim ama? <gülüyor> Şeytan görsün yüzünü. Ay, ay, sıkıldım artık bu yalçın lafından. ...yordum sizi. İzin istiyorum. İstafurla yanlış anlamayın. Size değil kızgınlığım. O adamın adı geçince sinirleniyorum işte. Gene yaptı bir marifet. Karmaç orman etti her şeyi. Keşke boşansaydı Güler ama ben engelledim yuvadır yıkılmasın diye Özür dilerim gitmeden son bir soru sorabilir miyim? Buyurun Eğer ölmediyse yani bir yere gittiyse nereye gitmiş olabilir? <gülüyor> Cehenneme gitsin <gülüyor> Nereye gidiyorsun beyim? Başhekimi göreceğim. Dur bağlım dur. Biz neciiz burada ha? Başhekim sen misin? <gülüyor> sen kendini akıllı belliyorsun besbeli. Alay ediyorsun kendince. Ama ben daha önemli bir kişiyim. Başhekimin odacısıyım. Ah memnun oldum. Memnuniyetine ben de memnun oldum. He? He? sen nereye gittiğini sanıyor? Dedim ya başhekimi göreceğim. Ben de dedim ya hele bir yol dur diye. Önce bana söylenir. <gülüyor> peki peki. Söylüyorum işte. Haberi var mı? Var. Ha. Adını bir bağışla da gidip haber vereyim. Ahmet gazeteci. Ah, Ahmet evet, Gir. Evet. ne var Hüseyin Efendi? Bir gazeteci gelmiş. Adı Ahmetmiş. <gülüyor> tamam, buyursun. Buyur Ahmet. Sağ ol, sağ ol. Ee, sağ, ol sağ ol Hoş geldiniz Ahmet bey buyurun Hoş bulduk doktor bey özür dilerim rahatsız ettim Estağfurullah rahatsızlık olur mu Yalçın için her türlü yardıma her zaman hazırım İsterseniz hemen konuya gireyim Tabi buyurun ne yapabilirim ee, Neye bekliyorsun sen Hüseyin efendi Hani dedim belki çay neyim istersiniz <gülüyor> Doğru ya Çay içeriz değil mi Ahmet Bey? <gülüyor> Zahmet olmasın. Ne zahmeti beyim? Ocak şurada. Şimdi hemen gel. <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir adam sizin odacı. İyidir. Yıllardır burada. Evet Ahmet Bey. Nasıl yardımım dokunabilir? E, gazete adına Doktor Yalçın olayını araştırıyorum. Bir şey bulabildiniz mi? Şimdilik hayır. Çok merak ettim Doktor Bey. Herkes başka anlatıyor. Nasıl adamdı Doktor Yalçın? Kimler nasıl anlattı bilmiyorum... Benim 30 yıllık meslek hayatımda tanıdığım en yetenekli, bilgili, dürüst, en değerli doktordur diyebilirim. Hepimiz övürünüyüz onunla. Ee, doktor olarak değil efendim, insan olarak. Nasıl adamdı? Hüseyin Efendi evet, nasıl buyurun. adamdı doktor Yalçın? Büyük adamdır. Yaşı küçüktür ama kalbi büyüktür kalbi. <gülüyor> ...biraz anlatabilir misiniz Yalçın Bey'i... ...yaşantısını? Özel yaşantısını bilmem. Burada hastanede saat gibiydi. Ama duyarlı... ...tek saniye şaşmayan bir saat. Dünya çapında... ...başarı sayılan ameliyatlar... ...gerçekleştirdi. Kurtardığı insanların sayısı çoktur. Önemlisi... ...bu insanların ölümü olağan sayılırdı. Yani başka biri yapsa ameliyatı... ...kurtulamadı derdik. Tükenmeyen bir çalışma gücü vardı Yalçın'ın. Hastalarını sonradan da izlerdi. İnsan önemliydi onun için. 60-70 yaşında dedelerin... ...onun elini öpmeye çalıştıklarını çok gördüm ben. Peki mesleği dışında neler yapar... ...nelerden zevk alırdı doktor bey? Bunlara ilişkin biraz bilgi verebilirseniz... Sekizde gelir, üçte çıkardı buradan. Yemeği burada yerdi. Ama odasında kalırdı. Kafeteryaya gitmezdi sandviç yoğurt filan çalışırdı bir yandan. Peki son gün kaybolmadan önceki gün? Çok normaldi o gün bir gariplik hissetmedim. Anlatır mısınız? Ne o doktor? Gömleğini yıkatmaya mı verdin? Bugün sempozyum var ya. Ha, o bugündü değil mi? Evet size geliyor musunuz diye uğradım. Bunadık biz. Baksana deftere randevu vermişim Unutmuşum Seni dinlemek isterdim sonra anlat bana e, Tam yemekten önce döneceğim Anlatırsam yemek yemezsiniz Şimdilik alas mı aldık Şimdilik mi dedi Evet öyle sanırım e, Zaten çok rahattı Gerçekten dönecek gibiydi Olağan dışı bir şey sezmedim Evet hepsi ayrı anlatıyor ama hepsi ayrı çevrelerde tanıyorlardı ondan doğaldır bu Bir iz bulabildim sayılmaz şef ortada ipucu az Ne yani bırakalım mı peşini Hım, Yok hayır hayır sardı bu iş beni rapor vermek için geldim Buna da gerek yok senden hesap mı soran var tek işin bu aramayı sürdür Başka ilişkilerini araştıracağım kaçayım ben Nerelere gideceksin sırada ne var muayenehanesine Doktor bey yok Sekreteri yok mu? Sekreter hanımla hemşire hanım gelmezler bugün ee, Seninle konuşayım öyleyse Polis misin sen? Hayır doktor Yalçın beyi arıyorum Yok dedik ya gelmeyecek Biliyorum biliyorum kayıp Ben de izini bulmaya çalışıyorum Adı neydi senin? Veli ee, Veli dayı bak ben gazeteciyim Yalçın beyi bulmaya çalışıyorum Polis bile bulamadı Sen nereden bulacaksın? Seversin değil mi doktor bey? Beyim o benim. Ekmeğini yedim. Bana bilgi verebilir misin? Başkalarının bilmediği bazı şeyleri sen bilirsin. Söylersen bulmama yardımcı olur. Yalçın Bey'in için canımı veririm ama sırrını verme. Bak dinle. E, belki kötü durumdadır. Senden başkasının bilmediği bazı yerler varmış. Yalçın Bey'in gittiği. Sen ne biliyorsun? Bak Veliha. Canı söz konusu. Bana söylersen bulurum onu. İnan iyiliği için çalışıyorum Hiçbir çıkarım yok Kurtaralım onu ee, şey, Kimseye demeyeceksin ama Söz aramızda kalacak Yalçın beyim buraya her gün gelirdi Yalnız haftada üç gün dörtte giderdi altıda dönerdi Nereye giderdi? Demem bela çok önemli söz verdim aramızda kalacak Pazartesi Çarşamba Cumaları Nereye giderdi Fatoş hanıma e, Nerede oturuyor bu Fatoş hanım Buyurun kimi aradınız Fatoş hanım Benim Doktor Yalçın için geldim. Yalçın Girebilir mı? miyim? Evet. Polis misiniz? E, hayır, gazeteciyim. E, kimliğim oh, oh, Benim gazetem. Bunu okurum. Buyurun. Fatosh Hanım, e, çok değerli bilgiler verebilirsiniz. Doktor Yalçın'ı bulabiliriz. Yardım edin bana. Haftada üç gün size gelirmiş. İnanın aramızda kalacak. Çok rica ederim anlatın. Üç gün gelirdi birer saat kalırdı. Hayatımı bu üç saat için yaşıyordum. Dünyanın en duygulu en iyi erkeğiydi. Başka yerde birlikte olmadınız mı? Bir kere bayram tatilinde üç gün kaçamak yaptı. Karısı annesiyle Uludağ'a gitti. Biz Antalya'ya. Bulacaksınız onu değil mi? Arıyorum. E, son gün kaybolmadan gördünüz mü onu? Bir gün önce. Garip bir hali var mıydı? Hayır. E, dediklerini anımsıyor musunuz? E, Hoşçakal sevgilim dedi. Büfenin üstüne zarfı bıraktı. Öptü beni. Gitti. Öbür gün gelirim falan demedi mi? Zaten demezdi öyle. Ben hep beklerdim. Tanıdın mı beni Hüseyin Efendi? <gülüyor> tabi sen beni aptal mı derledin, He, <gülüyor> ha, Bir şey bulabildin mi? Çok az. Senin Yalçın Bey'i çok sevdiğini anladım. Tabi tabi. İçim yanıyor vallahi. Aslan gibi delikanlıydı. Son günü hatırlayabiliyor musun? Ee, gördün mü onu? He eh, gördüm. Odasına buradan giderdi. O sabah gene seni uğradım. ...günaydın. He, sağ ol bey. Çocuklar nasıl? İyi, Allah razı olsun. Verdiğin şurup bebenin öksürüğünü kesti. <gülüyor> ben de içtim. <gülüyor> Seninki sigara öksürüğü. He, öksürük işte yalsın Bey'im. Biz öksüreceğiz ki senin gibi doktorlara iş çıksın. <gülüyor> Allah tuttuğun altın etsin. Çoluklu çocuklu kocatsın. Hüseyin Akpınar'ın <gülüyor> insanları hep senin gibi iyi midir? Senin gibi beyim. <gülüyor> Sen benden rahatsın hemşerim. Bu dünyada rahat... ...senin gibi iyiler için. Hadi hoşçakal. Sonra gitti. Akpınar. Demek Akpınarlısın sen de. He. Hemşere oluruz. Oradan bilmem. Ben çıktıktan sonra doğmuş. Babasını bilirim. İyi adamdı. Hüseyin Efendi... ...nerede bu Akpınar? Muhtar değil mi hmm. burayı gösterdiler Benim ben ne Yolumu mu şaşırdım Niye yolcuydun ki Şaşırmadım Akpınar köyünü arıyordum Buldum burası Akpınar değil mi Akpınar olmasına öyle de Sen nasıl buldun Niye bulunmaz mı ee, Bizi hükümet bile bulamıyor <gülüyor> Çok yaşa muhtar <gülüyor> Sen de gör sen de Necisin ki sen Ah Pınar'ı arıyor musun? E, gazeteciyim vay, e, vay vay vay bak bu olmadı işte Neden? E, burada gazlamaz da satamazsın kardeş kim okur ki? <gülüyor> Yok muhtar öyle gazeteci değilim e, Satmıyorum Yazıyorum ben Yazıcısın yani Evet Yazı yazarım gazetede. E, gene yanlış geldin böylesi. E, o neden? E, biz turistik bölge değiliz ki ne bulup da ne yazacaksın? <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel espri yapıyorsun Muhtar. Ne ediyor? E, yani şaka yapıyorsun. E, ne edelim? Şakadan başka ne yapabiliriz ki? Yoksuluz biz. Ama sen de şakayı seviyorsun besmele e, Doğrudur ama şimdi ne dedim ki? Burayı arayışından belli şakacı oldun Akpınar ah aransa aransa şaka için aranır <gülüyor> <gülüyor> Yok muhtar yok iş için geldim ben Bak bu da güzel İş bulmaya buraya geldinse tam yeridir Biz iş bulsunlar diye kente neyi Alamanya'ya kadar adam gönderelim Sen gel burada iş ara <gülüyor> Dur beyeğenim dur lafa daldık unuttuk Susamışsındır sen Kız Zeynep Ne bucağa kaçtınız kız hepiniz Bir baksanıza buraya Zeynep Ayran getirin ayran Zahmet etme muhtar emmi Zahmet de neymiş Zeynep Arıyorum baba ee, Muhtar sormak istediğim şey Lan nerede gizlendiniz Ben varacağım şimdi oraya ha. Zeynep Baba. E neredesin kök doğurun kızın? Geldim işte baba ayran istedin hazırlıyorum. Lan getiriyorum versen de beni kösenin mandası gibi bağırtmasan olmaz mı? Hadi peki peki hadi. <gülüyor> e, muhtar soracağım şunu. Gel oğlum de nesi yazılır ki bu köyün? Topla hepsini iki satırda biter. Köy için değil yazmak istediğim. Yak <gülüyor> bakalım bir cinara. Heh, sağ ol. Aferin benim güzel kızım... Elin değdiğime bal olmuştur ayran... Buyurun... Teşekkürler zahmet oldu. Hiç bir yudum da bak hele... Şehirde bulabildin mi böyle ayranı? <gülüyor> Harika... Hem de buz gibi... Biraz sönsün hararetin de kafan yerine gelsin. Eh, muhtar yazmak istediğim şu... İç oğlum iç şu ayranı... Yazacağım yazacağım diye tutturmuşsun... Ben buraya... Biliyorum niye geldiğini... Her işiniz telaşlıdır siz şehirlerin Bizim köyde acelemiz yoktu. Ee, biliyor musun? Bitir e... ayranını hele Bak sana bir şey göstereceğim Bitti Gel hele bak gel Evet Bak bakayım şuraya Ne görüyor? Ee, bir düven ee, Dühende bir... ne var? Bir adam Canım iyi bak kim o adam? Doktor Yalçın. Kim olacak ya? Onun için gelmedin mi buraya? Ee, demek anladın mı muhtar? Ne sandın ya? Daha arabanı görür görmez anladım. Peki, peki ama... Bak oğlum. İyi bak şu delikanlının yüzüne. Yandı, kan geldi benzine. Sağlıklı oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibi değil mi? Buraya geldiğinde görseydin yeni doğmuş buzağı gibiydi. Demek tahminim doğruydu. Doğru olanı bendeyim sana. Doktorun buraya gelişi... Nasıl geldi? Hele otur şöyle de anlatayım. Dedim ya köylük yer burası. Telaşımız yok. Onunla görüşmek istiyorum. Çağırız, çağırırız otur hele otur. Zeynep. Bak anlatayım sana nasıl geldiğini. Buyur baba Kızım get hele doktor beyi bir çağır bir Peki baba Sağ ol muhtar Peki nasıl geldi Senin geldiğin gibi Çıkıp geldi büyün Aha orada senin oturduğun yerde oturdu Soluklandırdım Kim olduğunu dedi Tanıdım babasını bilirdim rahmetliği Bu ufardı. Büyümüş adam olmuş Çok ünlü bir doktor Gerçekten uzman. Tamam işte. Anlattı bana. Bir süre konuk olmak istedi. Başımızın üstünde yeri var. Anadolu köylüsünün kapısı da... ...kalbi de açıktır konuğa. Burada sürekli kalmaya mı kararlıydı? Sormadım. Niye zora koşayım bebeği? İstediği kadar kalsın. Sonra? Devresi'nin köyde bir bebek hastalandı. Baktı ona iyi etti. Çantası ilaçları var mıydı yanında? Ayrılmazmış çantasından. ...bir haplar da verdi. Ne anlarım ben ne olduğunu. Çevre köylerden duyurmuş hemen. Bizim burada tohtur ne görsünler. Ta şehre gitmek gerek. Kısa sürede dokuz der ...doksan köyün Hızırı oğlu. <gülüyor> Oh! Ne var Zeynep Babam çağırıyor Bir şehirli geldi seni görmek istiyor O arabayla gelen adam neciymiş Bilmem Peki geliyorum Tohtu bey Efendim Bizi bırakıp gitmeyeceğin değil mi <gülüyor> Sen istemiyor musun gitmem Sen istiyorsan ne edeceğiz Tutamayız ya Sen söyle bakayım kalmam iyi mi Gidersem üzülür müsün Üzülmem mi çok üzülürüm ha İşte geliyor Bak efendi oğlum zorlama onu Bırak istediğini yapsın Biraz gün görsün çocuk Zorlamak ne söz muhtar ne yapabilirim ki Zorlama dedim anlarsın işte ...yazarım çizerim deyip kafasını kurcalama... ...üstemezse görmedim seni de gitsin. Muhtar. Eh. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Bak doktor bu bey seni görmeye gelmiş. Hoş geldiniz. Adım Ahmet gazeteciyim. Gazeteci mi? İlginç. Ee, ben gidip bakayım bizim garı ne ediyor? Yemeğe tavuk kesmeyi akıl etmişler mi? Ee, muhtar zahmet etme Allah aşkına. Ama soran oldu mu sen karışma hadi. ...otursanıza. Bayağı heyecanlandım. Çok önemli bir an bu benim için. Niçin Mehmet Bey? Bu sözleri çok önemli kişilere söylerler. Ben öyle tarihi bir kişi falan değilim. Büyütüyorsunuz. Günlerdir izinizdeyim. Nerelere girdim çıktım, kimlerle konuştum. Herkes neler söyledi. Sonra birden böyle karşımda görünce... <gülüyor> Polis romanı gibi anlatıyorsunuz. Ee, biraz da öyle. Ölümü, mü, kayıp mı, şu mu bu mu derken... Birden siz Hem sizi öyle değişik biçimlerde anlattılar ki Tam bilinmeyenler içindeydim Oysa sıradan bir adamım işte gördünüz Yalçın bey anlatabilir misiniz bana Baştan olan her şeyi Şey özür dilerim o nedir ee, Tep, sözlerinizi kaydetmek için bir, bir dizi yazmayı tasarlıyorum da Şimdi banda almayın lütfen Konuşalım peki ama Teybe almayın ee, Güvenin istemediğiniz şeyleri yazmam Konuşalım böylece ...kaydetmeyin. Peki, durdurdum. Teşekkürler. Nereden başlayayım? Diyebilirim ki... ...özel yaşantınızı, meslek çalışmalarınızı... ...her şeyi biliyorum. Kaybolmanızın daha doğrusu kaçmanızın nedenini anlatın. Nereye kadar biliyorsunuz? Yani son günümü biliyor musunuz? Evet. Sempozyuma gidişinize kadar. Ya, sonun başlangıcıdır bu. Not alabilir miyim? Lütfen, hayır. <gülüyor> Peki O gün çıktığımda bunalıyordum Bir boşluk içindeydim Tena bir yerde oturdum düşündüm Niçin yaşıyorum diye İnanır mısınız cevap bulamadım Boştu Her şey bomboş Bir makine bir robot gibi hissettim kendimi Hiçbir güçlü bağım Gelecekten beklediğim yoktu Nasıl olur ...eviniz, başarılı mesleğiniz... Kaç gün mutlu olduğumu düşündüm... ...nelerden... Heh. ...o kadar azdı ki... ...sevdiklerimi düşündüm... ...sevmediklerimi... ...beni sevenleri... ...beni sevmeyenleri... Ee, bağınız için eviniz, mesleğiniz diye sordum... Ya vermediniz. Verdim ya. Ee, sonra kaçmaya, uzaklara gitmeye karar verdim. İnsanlarıma, köyüme gerek duyuyordum onlara. Toprağa, doğaya, insanlara, gerçek insanlara. Onlar da bana gerek duyuyorlardı herhalde. Kaçtım. Maddeci mekanik bir toplumdan kaçtım Buraya geldim Hepsi bu Peki ne kadar sürebilir bu Hı, Sürebildiği kadar Yalçın bey uzun kalamazsınız burada Ortaya çıkıp gerçeği söylemelisiniz Sonra bağlarınızı koparıp Yeni bir düzen kurmalısınız Bunalımı anladım Karınızı gördüm Evliliğiniz belki bir sorun fakat çözümlenir ...tüm gücümüzü kullanırız. Gazete olarak da. Sizi hiç zararsız kurtarırız bu işten. Ayrıca başka bağlarınız var. Hastaneyle, muayenehaneyle... ...hastalarınız var. Sonra... ...sonra Fatoş Hanım. O, Onu da biliyorsunuz demek. Kutlarım. iyi gazetecisiniz. Sonra anneniz. Annem. Canımın acı. Doğrusu en çok düşündüğüm o oldu karar verirken. Hep bilir o beni. Hem sonra onu da aldırırım buraya. Burada mutlu olur. Hep burada kalacakmış gibi konuşuyorsunuz Yalçın Bey. Kalamazsınız. Neden? Dedim ya bağlarınız toplum. Siz toplumun malısınız. Tanınan, aranan, bilinen bir doktorsunuz. Ne var bunlarda? Yaşamaya, kendi yaşantımı sürdürmeye hakkım yok mu? Yok. Ne demek bu? Yok tabi. Milyonlarca kişiye sağlık veriyordunuz. Olağan dışı ameliyatlar sizin becerinize, ustalığınıza gereksinme duyar. Burada size onca gereksinme yok. Yakın kentteki doktorlar sağlık hizmeti verir buraya. Yeter. Oysa büyük kentler, tüm Anadolu insanlarının hastalarını getirdikleri yerler... ...sizin gibi az sayıda doktorumuz var. Yanlış Ahmet. Ah, Ahmet diyebilirim değil mi? Akranız herhalde. Tabi. Bak kardeşim bak Ahmet Dediklerin doğru ama Eksik O toplum öldürdü beni Kişiliğimi Yaşama sevincimi aldı götürdü Toplum değil Çevrenizdeki birkaç kişi Belki de bir kişi Hayır toplumun tümü Toplumun tümü dediğiniz Hastalarınız odacılar Veli Hüseyin <gülüyor> Onları da biliyorsun. Sonra anneniz ...gene söylüyorum. Annen, hastane, başhekim, doktorluk mesleği... ...hepsi. Bunların hepsi sizi yaşama bağlayan şeyler. Seni... Bitti artık. Yeter. Görevimi yaptım. Büyük savaş verdim. Kendimi yetiştirdim. Benden beklenenini yaptım fazlasıyla. Yaşça, vücutça genç sayılıyorum ama... Tükendim artık Tükendim Emekli olmaya hakkım olduğu kanısındayım Olmaz bu Olamaz Niye insan değil miyim ben Sıradan bir insanın yapabileceği şeyi yapmaya Benim niye hakkım olmaz Anlattım olamaz Ya ölü olmalıydın Ya ortaya çıkmalısın Özür dilerim Bu Doğru mu ya ölmeliydim Ya ortaya çıkmalıyım Ağzımdan kaçtı Ölmek başka bir şey Tüm bağları keser atar değil mi Sorun bırakmaz geride Genç karısı evlenebilir Hastane hastalar yas tutarlar Ama yeni bir doktor bulurlar Ama sakin kadron bağlı Ölürsem ancak Boşalar kadro. Ya olmalı ya ölmeliyim. <gülüyor> Hamletinki gibi de değil benimki. Ölmeme bile karar vermek başkalarının hakkı. İstediğim gibi yaşamaksa asla hakkım değil. Bilmiyorum daha nasıl anlatsam. Bir şey rica edeyim Ahmet. Madem bu kadar açıldık, özellikle bir şey isteyeceğim. Tek şey. Nedir? Görmemiş ol beni Bulmamış ol yazma Ama olur mu? Sağsın Bunca emek verdim Harika bir yazı dizisi olacak Ayrıca topluma yardım ettiğim kanısındayım Hadi canım sen Bir doktor Yalçı'nın dönmesi Toplum için o kadar önemli değil Ama benim için çok önemli Dönmektense ölürüm bir makineden bir insan çıkarmaya çalışıyorum engelleme. Yazma ne olur, görmemiş o. Peki. Yemek hazırmış. Ellerini yıkamak ister misin Gazetacı Bey oğlum? Evet. Evet, yıkayım ellerimi. Aşağıda Zeynep gösterir. Sağ ol muhterem ee, ne oldu doktor bey? Gidiyor musun? Kalıyorum. Muhtar Kalıyorum oh, Allah'ıma şükürler olsun Baba Ne var kız Ne Kalıyorum Zeynep ah. Seni gidi köftü orun kızı Şuna bak kıpkırmızı oldu Yel gibi gitti <gülüyor> Çok teşekkürler muhtar. Güle güle evlat. Güle güle gene gel. Kapımız soframız her zaman açık. Allah'a ısmarladık doktor. Güle güle. Çok teşekkürler. Belki bir gün ben de bir şey yapabilme olanağını bulurum. Sanırım. Bunları yazmazsam bir beyin ameliyatı gerekecek galiba. Yolun açık olsun. Sağ ol. ...yazmayacak mısın? Gazeteye değil şef. Yalçın'la ilgili yazacak ilginç bir şey yok ki. Ne demek gazeteye değil? Röportaj çıkmaz topladığım bilgilerden. Ama bir roman... ...bir oyun çıkabilir. Ne oyunu? Allah aşkına neler söylüyorsun sen? Sahne oyunu. Ya da radyo oyunu. Hoppala. Yeni mi çıktı bu da? İlginç gözlemler var. Doktor Yalçın yok belki ama... İnsanların birbirlerini görmeleri üzerine bir şeyler yazılabilir. Bana on gün izin veriyor musun? Söz verdik. Hakettin mi? Bilmem ama ee, ne yazacaksın? Hala anlamadım. Peki adı ne olacak? Nasıl adamdı? Herkesin verdiği cevapları dökeceğim. <gülüyor> Neyse, garip bir yaratık çıkacak herhalde anlattıklarına göre tabii öyle ama aslında Yalçın da herkes gibi bir insandı nasıl adamdı Ruhsuz, tatsız bir adam Melek Bir melek Adam demek doğruysa Köylü ne olacak Büyük adamdı Yaşı küçüktür ama kalbi büyüktür Kalbi Tanıdığım en yetenekli En değerli doktor Beyim o benim Ekmeğini yedim Dünyanın en duygulu En iyi erkeğiydi Dokuz değer Doksan köyün huzuru. Sıradan bir adam olmuştu Nasıl adamdı Savun radyo için yazdığı ''Nasıl Adam'da'' adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efekt Mehmet Turgut Oynayan sanatçılar Ahmet Cihan Ünal Şef Haluk Kurdoğlu Yalçın Kerim Akşar Anne Macide Tanır, Güler Nurşen Koç Güler'in annesi Beyhan Hürov, Güler'in babası Süha Tuna, Başhekim Erol Kardeşici, Odacı Hüseyin Orhan Aral, Patoş Tomris Oğuzalp, Veli Ertan Savaşçı, Muhtar Kaya Akarsu, Zeynep Tülay Bursa.